BÖLÜM 335 Kadının, kocasının çağrısına uyma zorunluluğu Hadis 1751 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir erkek, karısını yatağına çağırır. O da gelmez ve kocası da kendisine kızgın bir vaziyette gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler Muharri'nin diğer bir rivayetinde kadın kocasının yatağına dönünceye kadar denilmiştir